Merhabalar değerli dinleyenler. İslam Bilginleri ve İcradarı programımızda yeni bir bölümle daha sizlerleyiz. Bakalım bugün konumuz ne olacak ve hangi İslam bilgini misafirimiz olacak? Değerli dostlar, her eser güzellik ve ahenginin lisanıyla sanatkarına ilan eder. Kelebeğin resmini çok başarılı bir şekilde tuvaline aktaran ressamı takdir edip, aslındaki sanatı görmemek ve serseri tesadüften medet ummak insaf sağır mı? Bir uçak düşünelim ki yakıtını kendisi temin ediyor. Her sene kendine benzer binlerce uçak üretiyor. Pilotsuz uçuyor, konup kalkmak için ne özel bir hava alanı, ne de herhangi bir uçuş kulesinden izin istiyor. Üstelik avucumuza sığacak kadar da küçük. Böyle bir uçağın mühendisi herhalde dünyanın en başarılı bilim adamı olarak tarihe geçer. Bahar'ın gelmesiyle etrafımızda onlarcası arza endam eden kelebeklerin, yukarıda tarifini verdiğimiz uçaktan her yönüyle daha mükemmel ve kusursuz olduklarını biliyoruz. Üstelik kelebeğimiz canlı. Her biri en mükemmel radar ve pusula sistemleriyle donatılmış olan, uçuştukları hava sahasında kateyen bir kazaya meydan vermeyen, kelebekler ve sayısını bilmediğimiz böcekler, kuşlar, bize ibretaniz bir şekilde bir büyük yaratıcının varlığını haykırmıyorlar mı? Değerli dinleyenler! İnsanlığın ilk gününden beri Rabbimizin varlığını inkar edilemeyecek şekilde ortaya koyan bu güzellikleri seyreden insanoğlu, bu güzellikleri seyrede seyrede nasıl öyle uçabilirim sorusuna da cevap arayıp durmuş, buna yönelik her hareket ve durumu değerlendirerek neticeye ulaşmaya çalışmıştır. İşte bu araçlardan birisi sonucunda da, ilk önceleri çok çeşitli amaçlar için muhtelif şekillerde kullanılan, şimdilerde ise eğlencelik ve yarışma etkinlikleri olarak çoğumuzun çocukluğunda kullandığı veya büyüdüğünde fırsatı olursa çocuklarıyla birlikte kullandığı, hiçbir zaman çekiciliğinden bir şey kaybetmeyen, sadece zaman içerisinde ilerleyen, teknolojiye göre şekil ve tip değiştirebilen, uçurtma denilen nesne ortaya çıkmıştır. Değerli dostlar, ilk uçurtmanın nerede ve nasıl yapıldığı kesin olarak bilinmiyorsa da 2000 yıl önce ilk kez Çin'de uçurulduğu sanılıyor. Bir efsaneye göre rüzgarlı bir havada bir Çinli şapkasının uçmasını önlemek için ona bir ip bağlar ve böylece de ilk uçurtmayı yapmış olur. Uçurtma Çin'den Kore ve Hindistan'a giden tüccarlar tarafından bütün Asya kıtasına yayılmıştır. Asya'daki memleketlerin her biri kendi stillerine katarak yaptıkları uçurtmaları farklı amaçlarla uçurmuşlardır. Uçurtmanın Japonya'ya Budist rahipler vasıtasıyla 7. yüzyılda ulaştığı söyleniyor. Rahipler uçurtmaları kötü ruhların yönlerini değiştirmek için ve o seneki hasadın bereketini artırmak için kullanırlardı. Japonya'da uçurtmanın popülerlik kazanması ise Edo dönemine rastlar. O dönemde ilk kez samuray sınıfının altındaki insanlara da uçurtma uçurmaları için izin verilmiştir. Yine bir hikayeye göre 300 yıl önce Nagoya Kalesi'nin çatısındaki altın bir heykeli çalmak isteyen bir hırsızın çatıya çıkmak için kendisine bir uçurtmaya bağladığına inanılıyor. Hırsız sadece heykelin az sayıda küçük parçalarını çalabilmiş ama daha sonra yakalanarak cezalandırılmıştır. Uçurtmalara dair Hindistan'daki ilk kayıtlara ise 1500'lü yıllarda Mogul dönemindeki minyatürlerde rastlanmıştır. Bu resimlerde genç bir adamın görüşmesine izin verilmeyen sevgilisine mesaj ulaştırmak için uçurtmayı beceriyle kullandığını görüyoruz. Uçurtmalara ait hikayeler Avrupa'ya 13. yüzyıl sonlarına doğru Marco Polo tarafından taşınmıştır. Ayrıca 16. ve 17. yüzyıllarda Japonya ve Malezya'dan Avrupa'ya dönen gemicilerin de yanlarında uçurtma getirdiklerini görüyoruz. Uçurtmanın Avrupa'ya geldiği bu ilk dönemlerde insanlara bir merak uyandırdığını ama Avrupa kültürüne çok az etkisi olduğunu söyleyebiliriz. 18. ve 19. yüzyıllardaysa uçurtma bilimsel araştırmalarda kullanılan aletlerin arasında yer almaya başlamıştır. Benjamin Franklin, Alexander Wilson uçurtmaları rüzgar ve hava akımları üzerindeki bilgilerini artırmakta kullanmışlardır. Sir George Culley, Samuel Langley, Lawrence Hargrave, Alexander Bell ve Wright kardeşler uçurtmalarla deneyler yapmış ve bu deneyler uçakların yapılmasına çok faydalı olmuştur. Değerli dostlar konumuza devam edeceğiz ama önce güzel bir eser dinleyelim. Bilmekti sen kendini bilmesin Bilmekti, sen kendini bilmesin Akra, Akra, Akra'yı fem. Tüm sesler onda güzel. Kulağınızdan gönlünüze giden yok. Akra, akra, akra. Değerli dinleyenler, uçurtmanın kullanıldığı belki de en garip yerlerden biri bir at arabasına çekmek için ondan yararlanılmasaydı. George Park adlı bir öğretmen, 1822'de bir at arabasını uçurtma yardımıyla saatte hızını 20 mile ulaştırarak çekmeye başarmıştı. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz, Fransız, İtalyan ve Rus orduları da düşmanların yerlerini belirlemek ve işaretleşmek için uçurtmalardan yararlanmışlardır. İkinci Dünya Savaşı'ndaysa Harry Salın hücum uçurtması uçakların hedeflere yakın olabilecek kadar alçaktan uçmalarını önlemiştir. Denizde kaybolan pilotlar bir Gibson Gearbox uçurtması uçurmuşlar ve böylece yerleri tespit edilmiştir. Uçaklardan yararlanılan yerler arttıkça uçurtmalar daha az kullanılır olmuş ve daha çok eğlence maksatlı uçurulmaya başlanmışlardır. Son 50 yıldaysa uçurtmalara duyulan ilgi artmıştır. Uçurtma yapımında ripstop naylon, fiberglas ve karbon grafit gibi yeni materyaller kullanılmış ve bu da uçurtmaların daha sağlam, ve daha hafif, daha renkli ve daha dayanıklı olmasına sağlamıştır. Francis Reginald'in kanat uçurtması ve Dominique Albert'in parafoil uçurtması gibi önemli buluşlar, modern delta kanatları ve spor yapmakta kullanılan paraşütlerin gelişimine faydalı olmuşlardır. 1972'de Peter Powell, iki kumandalı sütun tarafta bir oyuncağın tanıtımını yapmış ve insanlar uçurtmayı sadece eğlence için değil, aynı zamanda da bir spor aracı olarak kullanmaya başlamışlardır. Meraklıları manevra yapabilen ve daha hızlı uçabilen ya da karmaşık numaralar yapan yeni modeller üretmeye başlamışlardır. Daha büyük ve daha güçlü uçurtmalar yapılmış ve 1980'lerde Yeni Zelandalı Peterlin bu uçurtmaların çekebileceği ismine Bugi denilen üç tekerlekli bir araç yapmıştır. 1990'larda tekerlekler üstünde su kayağı yaparken ya da buz üstünde kayarken uçurtma uçurmak çok popüler hale gelmiştir. 1999'da bir grup insan Kuzey Kutbunda kızaklarına çekmek için uçurtma kuvvetinden yararlanmıştır. Tabii bu işi yaparken de havanın yani rüzgarın kuvvetinden istifade etmişlerdir. Zira uçurtmanın en büyük özelliği zaten rüzgarlı bir havadan istifadeyle uçmak değil midir? Değerli dostlar, bu noktada rüzgar nedir, nasıl oluşur diye bir soruyla konuyu biraz daha açalım dilerseniz. Efendim, yaşadığımız atmosfer hava moleküllerinden oluşmuş çeşitli gazlarla doludur belli koşullar altında bu hava molekülleri harekete geçerler. İşte bu hareket sonucu oluşan rüzgarları basit olarak tarif edecek olursak, havanın yeryüzüne paralel yaptığı harekettir diyebiliriz. Bu hava hareketlerinin yoğunluk ve şiddetine göre de meydana gelen olaya, esinti, rüzgar, fırtına, kasırga, hortum veya tayfun gibi isimler verilir. Deniz seviyesinde ölçülen 1013 milibar hava basıncı, normal hava basıncı olarak kabul ediliyor. Bunun altındaki değerler alçak basınç, üstündeki değerlerse yüksek basınç olarak kabul edilir. Yüksek ve alçak basınç arası farkı ne kadar çoksa, bu alanlar arası etkileşim o kadar kuvvetli olur ve rüzgar o kadar hızlanır. Ayrıca basınç alanlarının arasındaki mesafede rüzgarın hızında da etkiledir. Genel hava basıncının etkisiz olduğu, durgun olduğu zamanlarda gece ve gündüz arası sıcaklık farklarının yaptığı basınç farklarından oluşan rüzgarlara günlük rüzgarlar denir. Gündüzleri karalar denizlerden daha çabuk ısınırlar. Dolayısıyla deniz üzerinde yüksek, kara üzerinde de bir alçak basınç alanı oluşur. Bunun sonucunda denizden karaya doğru bir rüzgar başlar. Bu rüzgara deniz meltemi denir. Bu rüzgar hızı sıcaklık arttıkça artar ve öğlen saatlerinde en fazla hızına ulaşır. Hava karardığında ve güneş battığında ise bütün bunların tam tersi yaşanır. Kara daha çabuk soğuduğu için bu sefer de karadan denize bir rüzgar esmeye başlar. Buna da kara meltemi denir. Deniz ve karaların sıcaklıkları mevsime bağlı olarak değişkenlik gösterir. Buna bağlı olarak da yaz ve kış aylarında farklı basınç alanları oluşur ve farklı rüzgarlar etkili olur. Mevsimlik rüzgarlar diye adlandırılan bu tür rüzgarlar genelde Güney Amerika ve Güney Asya'da etkili olurlar. Yerel rüzgarlar diye isimlendirilen rüzgarlar ise bölgelerde genelde esen hakim rüzgarlardır. Bu rüzgarlar atmosferde gezen gezici alçak ve yüksek basınç merkezlerinin yaptığı rüzgarlardır. Ülkemizde rüzgarlar yönlere göre şöyle isimlendirilir. Kuzeyli olan rüzgarlar, yani yıldız, poyraz, karayel özellikle kış aylarında havayı soğutucu etki yaparlar. Güneyli rüzgârlarsa yani lodos, kıble, keşişleme ısıtıcı etki yaparlar. Rüzgar bakımından oldukça şanslı olan ülkemizde Aralık ayı sonu, Ocak ve Şubat aylarında oldukça şiddetli lodos rüzgarları görülür. İstanbul'a denizden gelen bu rüzgar denizi kabartarak deniz ulaşımına ve denizcilere olumsuz etki yapar. Yodos, Ege ve Akdeniz'de de kış aylarında şiddetli eser. Yaz aylarındaysa genelde kuzeyli rüzgarlar hakimdir. Her şey gibi tesadüfi olmayan rüzgar ve fırtınaların da her yaratık gibi birçok vazifeleri vardır. Akarsularda olduğu gibi rüzgarlar da yeryüzü şekillerinde bazı değişiklikler yaparlar. Rüzgarlar şiddet ve gücüne göre birçok küçük madde ve parçacıkları taşıma kabiliyetindedirler. Bu küçük parçacıklar umumiyetle toprak ve kum zerrecikleri gibi şeylerdir. Fakat rüzgarlar taşıdıkları maddeleri sular kadar uzaklara götüremezler. Buna rağmen yeryüzünün yalnız çukur ve düz yerlerine değil, her türlü arazi şekillerine tesir ederler. Değerli dinleyenler Rüzgarların tesirleri dünyanın birçok yerlerinde çeşitli incelemelere tabi tutulmuş, en göze çarpan değişikliklerin dünyanın çöl sahalarında göze çarpmakla beraber kesin neticeye varmak mümkün olamamıştır. Fakat Kuzey Amerika'da Michigan Gölü sahil kumları rüzgarın tesirine en açık misaldir. Michigan Gölü sahillerinde bölgenin özelliği nedeniyle devamlı olarak rüzgar eser. Bu rüzgarlar sahil boyunca kumları bir yerden bir yere taşıyarak Büyük kum yığınları meydana getirirler. Adı geçen kıyılarda 60 metre yüksekliğe ulaşan çok sayıda rüzgarların meydana getirdiği kum dağcıklarını her zaman görmek mümkündür. Hatta yapılan incelemeler sonunda kum dağlarının bir çoğunun yine rüzgarlar marifetiyle her yıl 4 ila 6 metre arasında yer değiştirdikleri anlaşılmıştır. Bununla beraber bölgede yağmurların bol oluşu, bitkilerin çok çabuk büyümesine nedeniyle kum yığınlarının çoğu sabitleşmiş ve kısa zamanda yeşil tepecikler meydana gelmiştir. Yine Amerika'nın Colorado eyaletindeki San Luis Vadisinde 300 metre yüksekliğe çıkan kum dağlarının rüzgarlar tarafından meydana getirildiği ortaya çıkmıştır. Rüzgarlar yalnız yemek suretiyle yeryüzünü değiştirmezler tabi. Bunun yanı sıra taşıdıkları maddeleri götürdükleri sahalara çarptırmakla aşındırma işini de yaparlar. Ayrıca bir yerden alınan kumlar diğer yerde tepe haline gelirken evvelki yerin düzenlendiği hatta çukurlaştığı kolayca anlaşılır. Hava şartlarının durumuna göre bazı yerlere çamur, bazı yerlere kurbağa yağdığına şahit olmuş veya duymuşsunuzdur. Fırtınaların ve tayfunların bizim göremediğimiz yerlerden alıp getirdikleridir bunlar. Ara sırada ekvator bölgesi ile kutup bölgeleri arasında ısı farklılıklarından kaynaklanan bir fırtına veya tayfun eser. Bu tip rüzgarların hızları bazen yüzlerce kilometreyi geçer. Ekseriye hortumlara sebep olur ve geçtikleri yerlere büyük zarar verirler. İşte bunlar geçtikleri yerlerden aldıklarını başka mekanlarda bıraktıklarında kurbağa, çamur ve benzeri şeyler yağmış olur. Değerli dinleyenler, Miami'deki ulusal kasırga merkezine göre Atlantik okyanusunda oluşan tropik siklona hurricane yani kasırga deniyor. Tropik siklonsa tropiklerde gelişen alçak basınç sistemlerine verilen tanımlayıcı bir isim. Maksimum hızı saniyede 17 metreye geçmeyen yüzey rüzgarlarına tropik alçak basınç deniyor. Hızı saniyede en az 17 mil olanaysa belli bir isim verilerek tropik fırtına olarak anılıyor. Hızı saniyede 33 metre yaşanlara ise kasırga deniyor. Okyanus kıyısı olmayan ülkemizde rastlanmayan ancak televizyon haberlerinde rastladığımız kasırgalar, okyanus yüzeyindeki ılık ve nemli havanın hızla yükselmesi ve bu ılık havanın yükseldikçe içindeki su buharı da yoğunlaşarak fırtına bulutları ve yağmur damlaları oluşturmasıyla başlar. Yoğunlaşma, gizli yoğunlaşma ısısı denen bir ısı salar. Bu gizli ısı yukarıdaki havayı ısıtır ve yükselmesine neden olur. Yükselen havanın yerine aşağıdan gelen ılık ve nemli okyanus havası doldurur. Bu döngü gelişmekte olan fırtına bölgesine aşağıdaki okyanustan daha çok rutubetli hava çeker ve sürekli olarak sıcak havayı yüzeyden atmosfere doğru hareket ettirir. Yüzeyden gelen ısı değişimi bir merkez etrafında dönen bir örüntü yaratır. Bu döngü lavabo deliğinden aşağı akan suyun döngüsüne benzer. Kasırgaların en büyük özellikleri tropik oluşları yani okyanusların ekvatora yakın tropik bölgelerinden kaynaklanıyor olmaları, siklonik oluşları yani meydana getirdikleri rüzgarın göz tabir edilen bir merkez etrafında dönüyor olmasıdır. Bu hareket kuzey yarı kürede saatin aksi yönünde yani doğudan batıya, güney yarımkürede kürede ise saat yönünde yani batıdan doğuya oluyor. Ayrıca kasırgalar alçak basınç sistemleridir. Kasırganın gözü her zaman bir alçak basınç alanıdır. Şimdiye dek kaydedilmiş en düşük barometrik basınçlar kasırgalarda görülmüş. Fırtına merkezinin etrafında dönerek esen rüzgarın hızı ise saatte en az 74 mil civarındadır. Değerli dostlar güzel bir eser arasından sonra konumuza devam edeceğiz. Doyum benim Allah Yaşlar aksın gözünden dur paralar yüzünden gayrı çıksın gözünden, ya illallah. Allah Allah Allah Ben hep sırrı da geçenin cennete La ilahe illallah Nur çedi her bularsın kollara suna e varsın nur-i Hakka La ilahe illallah Oh. Çocukluğun Yüz Akı Akra. Değerli dinleyenler, kasırgalar suların ılık yani 27 santigrat, havanın nemli olduğu ve birleşen ekvator rüzgarlarının bulunduğu tropik bölgelerde olur. Atlantik kasırgalarının çoğu Afrika'nın batı sahillerinde gök gürültülü fırtınayla başlayıp ılık tropik okyanus sularına doğru hareket eder. Bu gök gürültülü fırtına üç aşamada kasırgaya dönüşür. Tropik alçak basınç, dönen bulutlar ve yağmur, rüzgarın hızı saatte 38 milin altında. Tropik fırtına saatte 38 ile 74 mil arası esen rüzgar. Kasırga Hızı saatte 74'ten büyük olan rüzgarlar. Gökyüzü tulu fırtınanın bir kasırgaya dönüşmesi birkaç saate birkaç gün arasında değişir. Kasırgaların oluşma nedenleri hala tam olarak bilinmese de, kasırga oluşumunda şu üç olayın gerçekleşmesi gerekiyor: Ilık nemli okyanus havasının sürekli buharlaşma yoğunlaşma döngüsünde olması, yüzeyde birleşen güçlü rüzgar örüntüsü, yüksek yerlerde hızı değişmeyen rüzgarlar ve yüzeyle yüksek yerlerdeki hava basıncı, yani basınç gradyanı arasında bir farklılık olması. Farklı yönlerde hareket ederken birbirleriyle karşılaşıp birleşen rüzgarlar, yüzeyde çarpışarak ılık ve nemli havayı yukarı iter. Yükselen hava, Zaten yüzeyden yukarı doğru yükselen havayı kuvvetlendirir ve böylece fırtınanın döngüsü ve hızı artar. Bu arada 9000 metre gibi yüksekliklerde değişmeyen hızlarda esen kuvvetli rüzgarlar, yükselen sıcak alanın fırtınanın merkezinden uzaklaşmasını sağlar ve sıcak alanın yüzeyden yukarı doğru hareketini sürekli kılar. Böylece fırtınayı örgütler. Eğer yükseklerdeki rüzgarlar her düzeyde aynı hızla esmiyorsa, yani rüzgar makasları varsa, fırtına örgütlenemez ve zayıflar. Fırtına merkezinin üstünde, atmosferin yukarı kesimlerinde bulunan yüksek basınçta, yükselen havadaki ısıyı uzaklaştırarak hava döngüsüne ve kasırganın büyümesine hizmet eder. Yüksek basınçlı hava, alçak basınçlı fırtına merkezine doğru emildikçe rüzgarın hızı artar. Değerli dinleyenler, kasırgaların fiziksel büyüklüğü çeşitlilik gösterir. Bazı fırtınalar çok pekişik olup arkalarında sadece birkaç rüzgar kuşağı ve yağmur bırakır. Daha gevşek olan diğerleri ise rüzgar ve yağmuru yüzlerce binlerce mil uzağa taşıyabilir. 1999 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyılarına vuran Floyd kasırgası Karayip Adalarından New kadar hissedilmiştir. Kasırgalar karalarda iç bölgelere bile seller oluşturacak kadar büyük miktarlarda yağmur bırakırlar. Çok kuvvetli rüzgarlar yapısal zararlar verir. Ağaçları kökünden söker, arabaları ters çevirir. Denizlerde dalgaların büyümesine neden olup kıyı bölgelerinde büyük hasara yol açabilir. Kasırganın hakim rüzgarları fırtına dalgası denen büyük miktarda su duvarına itip getirir. Bu ummet, yani yükselen su olayıyla birleşirse, kıyıda büyük su taşkınlarına ve zarara yol açar. Kasırgar rüzgarları çoğunlukla hortum doluşturur ve fazladan zarar da verebilir. 2004 yılının Eylül ayında Karayip Denizi'ni, Doğu Amerika sahillerini ama özellikle de Grenada adasını vuran İvan kasırgasının ardında bıraktıklarının yalnızca bir kısmını bile görmek bu olayın gücünü ve onun karşısında insanın çaresizliğini bir kez daha hatırlattı. Her yılın 1 Haziran 30 Kasım tarihleri arasında Amerika'nın doğu ve gölge sahillerini Meksika, Orta Amerika ve Karayipleri tehdit eden kasırgaların mevsimi olarak biliniyor. Dünyanın diğer yerlerindeki aynı türden çok şiddetli fırtınalara ise karpun ya da siklon adı veriliyor. Kasırgalar vurdukları yerde büyük hasar bırakıyor. Meşgul alanlarda ise binlerce insanın ölümüne neden olabiliyor. Değerli dostlar, rüzgarın esmemesinin bir felaket olacağı gibi esen rüzgarın durmaması da ikinci bir felakettir. Ama bütün bunlara rağmen bu hareketler dünyada ısı dengesini ayakta tutmakta olduklarından dolayı hayati bir rol oynarlar. Şayet bu fırtınaların yaptığı bu ısıyı dengeleme vazifesi fırtınanın olmayışı nedeniyle yapılamamış olsaydı bu dengeyi sağlayabilmek için insanların başka bir yol bulmaları gerekecekti. Yeryüzünde hayatın devamı için bu şarttır. Bu yeni yolsa kasırgalardan daha tehlikeli ve yıkıcı olabilecekti. Felaket gibi gördüğümüz nice hadiseler var ki bizim için bir rahmettir. Zararlı gördüğümüz fırtınalar olmasaydı başımıza kim bilir ne büyük dertler açılacaktı. Görünüşe değil neticeye bakmalıyız. Güneşe bir lamba ve dünyamızı ısıtan soba, canlılar için bir enerji ve hayat kaynağı yapan Yüce Allah hiçbir şeyi boşuna yaratmamıştır. O rahmet ve şefkat sahibidir. Öyleyse bizim istek ve talebimiz dışında başımıza gelen her kötü hadise bizi üzmemeli. Madem ki bütün bunlar her şeyi yaratan Allah'ın eseridir, öyleyse felaket perdesi arkasındaki güzel neticeleri düşünüp sabırla ona şükretmeliyiz. Zaten hikmet ve şefkat sahibi Yüce Allah'a ancak bu hareketimiz yakışır. Zira bizim hayır dediğimizde şer, şer dediğimizde hayır vardır. Bütün her şeyin en iyisini bilen Yüce Allah'tır. Sen kel gelmedi gelmez takdire Tüm Sesler Onda Güzel. Değerli Dinleyenler, Radyonuz Akra FM'de İslam Bilginleri ve İcatları Programı'nda bugün sizlerle ilk uçak örneğini yaparak uçmayı başaran İslam Bilgini İbni Firnas'ı tanıtmaya çalışacağız. İbni Firnaz İlk uçağı yapıp uçmayı başaran büyük astronomi alemi. İsmi Ebu'l Kasım Abbas bin Firnaz olup künyesi Ebu'l Abbas'tır. Doğum tarihi tespit edilememiştir. Purtuba'da doğmuştur. Ailesinin beraber kabilesinden olduğu kaydediliyor. Halife 2. Abdurrahman bin Hakem'in zamanında yaşamıştır. Hayatı hakkında fazla bir bilgi yoktur. Hicri 274, miladi 887 senesinde doğduğu yerde vefat etmiştir. Efendim, bildiğiniz gibi tarihin çok eski devirlerinden beri insanoğlunun gözü hep uçanlarda olmuş, kuşlar gibi semaların derinliklerinde uçmayı hayal etmiştir. Kuşlar uçabildiğine göre, acaba insan uçamaz mıydı? Bunun için kuşlara benzemek, Kısacası kuşları taklit etmek, kanat takmak lazımdı. Her milletten birçok insan niceleri bu sevdaya kapılmış, uçma denemeleri yapmıştır. Fakat ne yazık ki bu gayretler birçoğunun hayatına mal olmuştur. Yunan, Dadalus ve İkaros'un rüyalarına giren bunlardı. Efsanelere göre Çin İmparatoruş'un bunun hayaliyle yaşayıp durmuştu. Yunanlı da uçmayı deneyenler arasındaydı uçma denemelerine girip de başaran bir Müslüman bilgin daha vardı. Hezartan Ahmet Çelebi Müslümanların en büyük ilham kaynağı olan Kur'an-ı Kerim birçok gerçeklere işaret ettiği gibi, bazı ayeti kerimelerde sanki bu konuya da ışık tutmaktaydı. Bir kısım aletler yapılıp, insanlar da kuşlar gibi gökyüzünde uçabilirler der gibiydi. İspanya Müslümanlarının ilimle haşır neşir olduğu yıllardı. Tarih miladi 880'lerdi. Endülüs ilim adamlarının arasından İbn Firnas isimli birisi çıktı. O zamana kadar görülmedik bir alet yaptı. Bu yüzeyli bir cihazdı. İbn Firnas onun üzerine kumaş geçirdi, kuş tüyleri taktı. Herkes merakla onu seyrediyordu. Çok geçmeden İbn Firnas cihazı çalıştırmayı, peşinden de havalanmayı başardı. Uzun müddet havada kaldı ve süzülme uçuşları yaptı. Daha sonra bir kuş gibi yere indi. Yalnız yere inerken biraz sertçe inmiş ve biraz yaralanmıştı. Bunun sebebi de İbn-i Firnas'ın uçağına kuyruk takma işiydi. Hadise Makari'nin Nehut Tıp isimli eserinin 2. cilt 254. sayfasında anlatılmaktadır. İlim tarihi araştırıcılarından birisi olan meşhur Profesör Dr. Philip Hiti, bu hadiseye yer verdiği siyasi ve kültürel İslam tarihi adlı eserinin 3. cildinin 951. sayfasında şu itirafta bulunuyor. İbnü'l-Firnas, insanın uçması konusunda ilk ilmi ve pratik teşebbüsü yapan kimsedir. Öte yandan Alman bilim tarihi araştırıcısı Doktor Siegfried Honke de İbnü'l-Firnas'ın yaptığı bu uçakla İkaros'un rüyasını gerçekleştirdiğini dile getirmektedir. Çağımızın değerli bilim adamı merhum Profesör Doktor Osman Turan da İbnü'l-Firnas'ın İslam medeniyetinde modern havacılığın öncüsü olduğunu dile getirdikten sonra şöyle bir tespiti de ilave etmektedir. Daha doğrusu o, şu dünya tarihinde ilk defa uçmayı gerçekleştiren, uçak yapan bir Müslümandır. Bütün bunlardan sonra rahatlıkla söyleyebiliriz ki, tarihte ilk uçak yapma şerefi de yine bir Müslümana, bilginimiz İbn Firnas'a aittir. Onun bu keşfi Avrupa'da uçakla uçmayı ilk defa gerçekleştiren Wright kardeşlerden tam 1023 yıl önce gerçekleşmiştir. 21. yüzyılda İslam Türk dünyası havacılık teknolojisinde hala Avrupa ve Amerika'ya bağlı olup kendi zenginliğine uçak mukabilinde bu ülkelere aktarıyorsa herhalde İbni Firnas ve Hazerten Ahmet Çelebi gibi hayatını buğurda tüketen ilim adamlarının kemikleri sızlıyordur. Değerli dinleyenler, i̇bn Firnas'ın keşfi, bilim ve medeniyeti hizmeti bundan ibaret değildi. O da bütün diğer Müslüman ilim adamları gibi birçok alanda çalıştı, kimya, fizik ve astronomi okudu. Astronomi tabloları hazırladı ve şiir yazdı. El-Makata adlı saati tasarladı. Güneş ve gezegenleri hareket halinde gösteren bir planetorium da yapmıştı. Bilginimiz bu cihazda yıldızlarla birlikte bulutları ve şimşekleri de inceliyordu. Önlü bilginimiz ayrıca kendine az metotlarla bir kısım taşlardan ve kumdan mükemmel cam imal etme usulünü keşfetmiş, cam sanayinin de öncüsü olmuştu. Bu çalışmaları sırasında sülfürik, nitrik ve nitrohidroklik asitleri keşfetmiş, ayrıca birçok kimyevi maddeyi de ortaya çıkarmıştır. Ayrıca kaya kristallerini kesme yöntemini geliştirmiştir. O zamana kadar sadece Mısırlılar kristal kesmeyi biliyordu. Bundan sonra İspanya Mısır'dan kuarts alımına bıraktı. Bilginimiz i̇bn Firnas'ın aynı zamanda İslam musikisinin İspanya'da topluma mal edilmesini sağlayan değerli, duygulu ve çok hassas bir musiki olduğunu da görüyoruz. Bütün bu hizmetlerin unutulmaması için ünlü bilginimiz onuruna Libya'da posta pulu bastırılmış, Irak'ta Bağdat Uluslararası Havaalanı'nda onun anısına heykel dikilmiştir. Bağdat'ın kuzeyinde i̇bn Firnas Firnaz Havaalanı'na onun adı verilmişti. NASA uzay üssü yetkililerince de ay üzerinde, güneybatıda King ve Oswald kraterlerine yakın bir yerde, 89 kilometre çapındaki bir kraterin adı Abbas İbni Firnas krateri diye sinlendirilerek bilginimizin isminin uzayda da anılmasına vesile olmuştur. Uçmak konusunda değerli çalışmalar yaparak dünyaya isimlerini unutturmayan İbn-i Hazarfen Ahmet Çelebi, Lagari Hasan Çelebi gibi bilginlerimize layık nesiller yetiştirmek dileğiyle bir programımızı daha bitiriyoruz değerli dostlar. Yeni bir İslam Bilginleri ve İcatları programında tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz. İslam Bilginleri ve İcatları